Bense cevap vermedim, benim halimden anlamış olmalı ki, yoksa Fatıma'yı istemeye mi geldin, buyurdular, bunun üzerine, evet, dedim, Hz. Peygamber, onu kendine helal edinmek için mehir olarak verebilecek neyin var, dediler, ey Allah'ın Rasulü, hiçbir şeyim yoktur, cevabını verdim, o zaman, peki sana vermiş olduğum zırhı ne yaptın, buyurdular, hala bende duruyor, dedim, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu zırhat ve bin Muharib kabilesinin yaptıklarından olup 400 yüz